Bismillahirrahmanirrahim Taharet Kırmızı kitabına başlıyoruz 656'ın olur rivayet Enes İbni Malik'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a konuşması esnasında izahı gerektiren bir durum gibi bir şey olmaksın sözün başında soru sormamız bize yasaklanınca bedevi ve akıllı köylülerin gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz yanındayken soru sormaları hoşumuza giderdi bir ara biz böyle Allah Resulü'nün yanındayken bir köylü çıka geldi ve Ali Sallati Vesselam'ın önünde diz çöküp oturdu. Sonra ya Muhammed dedi. Elçin bize geldi ve bize dedi ki sen seni Allah'ın peygamber olarak gönderdiğini söylüyormuşsun dedi. Ali Sallati Vesselam doğru söylemiş dedi. Köylü o halde göğü yükselten, yeri yayan, dağları diken kimse hakkı için sana Allah mı peygamber olarak gönderdi? Evet buyurdu. Köylü dedi ki peki senin elçin bize dedi ki, sen bir gün ve bir gecede bize beş vakit namazın farz olduğunu söylüyor musun? Ali sallallahu aleyhi ve evet. Doğru söylemiş dedi. Bunu sana Allah memrette dedi. Ali sallallahu aleyhi ve evet buyurdu. Köyle dedi ki peki, senin elçin bize geldi dedi ki sen bize senede bir ay oruçun farz olduğunu söylüyor musun? Aleyhissalatü Vesselam doğru söylemiş dedi. Köylü, o halde seni peygamber olarak gönderen zat hakkı için sana bunu Allah mı emretti dedi. Aleyhissalatü Vesselam evet buyurdu. Köylü, sonra senin elçin bize dedi ki, sen bize mallarımızda zekatın farz olduğunu söylüyor musun? Doğru söylemiş dedi. Köylü, o halde seni peygamber olarak gönderen zat hakkı için sana bunu Allah mı emretti? Evet buyurdu. Köylü, Sonra senin elçin bize dedi ki sen yoluna gücü yetenlerin o eve yani Kabe'ye gidip hac etmesinin bize farz olduğunu söylüyor musun? Doğru söylemiş buyurdu. Köylü o halde seni peygamber olarak gönderen zaat hakkı için sana bunu Allah mı emretti? Evet buyurdu. Köylü öyleyse seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bunlardan hiçbir şeyi terk etmeyeceğim. Bunları aşık fazlasında yapmayacağım. Enes dedi ki köylü sonra kalktı gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam köylü doğru söylüyorsa dediğini yaparsa cennete girdi buyurdu. 657 nolu rivayet İbn Abbas'tan yine aynı. 658 nolu rivayet İbn Abbas'tan Sa'd bin Bekir oğulları Dıman bin Salebe'yi Ali Sallatu vesselam'a elçi olarak gönderdiler. Ona ona geldi ve devesini mescidin kapısında çökertti. Sonra onu öylece kalkacak şekilde bağladı. Sonra mescide girdi. Ali sallatü vesselam ashabın arasında oturmuş bir haldeydi. Duman, güçlü, kuvvetli, gür saçlı, iri saç örgülü bir adamdı. O nihayet gelip Ali ve vesselam araştırdı. "Ve hanginiz Abdulmuttalib'in torunu?" dedi. Ali sallatü vesselam "Ben Abdulmuttalib'in torunuyum." dedi. "O Muhammed mi?" dedi. "Evet." dedi. O sözüne şöyle devam etti. Muttalib'in torunu. Ben sana bazı şeyler soracağım. Soruda da sert davranacağım. Bu yüzden bana kızma. ve vesselam. Kızmam. Aklına geleni sor buyurdu. Dedi ki, Senin ilahın, Senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahi Allah aşkına söyle bize. Seni bize peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allah şahittir ki evet buyurdu. O Peki senin ilahın, senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahı Allah aşkına söyle. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak sadece ona ibadet etmemizi, atalarımızın ondan başka tapmış oldukları şu eş putları alaşağı etmemizi sana Allah memretti. Elbette buyurdu. O dedi ki: "Peki senin ilahın, senden öncekilerin ilahı ve senden sonra geleceklerin ilahı Allah aşkı için şöyle söyle. Şu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah memretti." evet buyurdu dımam daha sonra tek tek İslam'ın farzlarını zekatını orucunu hacı ve bütün bunları zikretti her bir farzın esnasında öncekilerde onu Allah'a saldığı gibi Allah'a salmaya başladı nihayet bitirince dedi ki muhakkak ki ben de Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve yine Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim bu farzları yerine getireceğim Beni menettiğin şeylerden de uzak duracağım. O sonra şöyle dedi: Ne artıracağım, ne de eksilteceğim. Daha sonra devesine doğru yürüdü, gürüdü gitti. Bunun üzerine Ali İsşadetü'llah salam: iki saç örgülü doğru söylüyorsa, dediğini yaparsa cennete girer buyurdu. Dımmam da devesini yanına geldi, ipini çözdü, sonra çıkıp gitti. Nihayet kabilesinin yanına varınca onlar onun etrafında toplandılar. O zaman Dımam'ın ilk söylediği söz şu oldu. Lad ve Uzza putları ne kötüymüş. Dımam sus dediler. Alaca hastalığından kork, delilikten kork, cüzzamdan kork. Dımam şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Onlar vallahi ne zarar verebilir ne de fayda verebilir. Muhakkak ki Allah bir elçi gönderdi ve ona bir kitap indirdi. O bununla sizi içinde bulunduğunuz kötü durumdan kurtarmak istiyor. Şüphe yok ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Ben sizi onun yanından, size emrettiği şeylerle, size yasakladığı şeyleri getirdim. İbn Abbas dedi ki, vallahi o gün onun kabilesindeki kadın, erkek, herkes akşama kadar hep Müslüman oldu. 659 Ebu Malik el-Eşari'den Temizlik imanın yarısıdır Elhamdülillah mizanı doldurur La ilahe illallahü allahu ekber göklerle yerin arasını doldurur Namaz nurdur Sadaka ayırt edici değil delildir Abdest ışık Kur'an ise lehine ve aleyhine delildir her insan sabahleyin yola çıkar da nefsini satar. Böylece o onu ya azat eder ya da helak eder. 660 Ennehti'den Aleyhissalatü Vesselam şunları elimde parmaklarımı avuçlarımın içine bağlayarak saydı. O bunları eli benim içinde olduğu halde parmaklarımı saydı. Subhanallah. Mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah mizanın tamamını doldurur. Allahuekber gökle yerin arasını doldurur. Abdest imanın yarısıdır, oruç ise sabrın yarısıdır buyurdular. 661 Sevbandan Ali sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru hareket edin. Eğer böyle yaparsanız elde edeceğiniz sevapları sayamayacaksınız. Bilin ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Namaz en hayırlı ameldir. Abdestte ise her türlü şartlarda başkası değil ancak Mümin olan devam edecektir. 662 sevbandan, ve Vesselam, Amellerinizde doğru olan orta yolu tutun. Aşırılıklara kaçmayın. En mükemmeli yapamıyorsanız, ona yakın olanı yapın. Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestte ise her türlü şartlarda başkası değil, ancak mümin olan devam edecektir. 663 Mesut bin Ali'den o da iklimeden Saat bütün namazları tek abdestle kılardı Ali ise her namaz için abdest alırdı Ve şu ayet okurdu Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ellerinizi yıkayın 664 Abdullah bin Ömer'den Ubeyde Allah'a dedim ki Bana söyler misin İbn Ömer temiz abdest olsun yahut temiz olmasın Her abdest için abdest alır mıydı namaz için abdest alır mıydı Esma bint Zeyd ibn Hattab kendisine haber verdi ki Abdullah bin Hazla bin Amr ona Esma'ya haber vermiş ki Ali sallallahu aleyhi ve önceleri temiz abdestli olsun yahut temiz olmasın her namaz için abdest alması emredilmişti. Sonra bu ona zor gelince her namaz için misvak kullanması, dişlerini fırçalaması emredildi. İbn Ömer ise buna gücünün olduğu görüşündeydi. Bu sebeple her namaz için abdest almayı terk etmezdi. 665. Burayı deden. Aleyhissalatü Vesselam her namaz için abdest alırdı. Nihayet Mekke'nin fethedildiği günde 5 vaktin namazlarını tek abdestle kıldı. Ve mestlerin üzerine mest yaptı. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona daha önce yapmadığım bir şeyi yaptığını gördüm dedi. Buyurdu ki doğrusu ben bunu bile bile yaptım ya Ömer. 666. Mugleden. Yolculuklarının birinde Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Aleyhisselatü Vesselam bu yolculuk esnasında abdest bozmaya gittiği zaman uzağa giderdi. 667 Mugune'den Aleyhisselatü Vesselam büyük abdest bozmak için açık araziye çıktığı zaman çok uzağa giderdi. 668 Ebu Hüreyne'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kim gözüne sürme çekerse sürme sayısını tek yapsın. Bunu yapan güzel yapmış olur. ''Yapmayana da hiçbir günah yoktur.'' ''Devfacetten sonra kim ön ve arkasını taş ile sil temizlerse taş sayısını tek yapsın.'' ''Bunu böyle yapan güzel yapmış olur.'' ''Yapmayan da hiçbir günah yoktur.'' ''Kim bir şey yerse yedikten sonra dişlerin arasında kalan kırıntıları çıkarsın ve dişlerin arasından çıkardığı bu şeyleri atsın.'' ''Diliyle çıkarıp ağzında dolaştırdığı şeyleri ise yutsun.'' ''Kim abdest bozmaya giderse gizlensin.'' Eğer başka bir şey değil, sadece bir kum yığını bulacak olursa onu arkasına alsın. Çünkü şeytanlar Adem oğullarının makatlarıyla oynamak isterler. Bunu böyle yapan güzel yapmış olur. Yapmayan da hiçbir günah yoktur. 669 Abdullah bin Cafer'den. Bir tümsek veya hurma ağacı kümesi Ali sallatü vesselam'a defaat için arkasına gizlendiği şeylerdir ona en sevimli gelenleriydi. 670 Sehil bin Huneyf'den Aleyhisselatü Vesselam sen Mekkelilere benim elçimsin. Binaenaleyh git ve onlara de ki Aleyhisselatü Vesselam size selam söylüyor ve şunu emrediver. Teyfacı'da çıktığınız zaman kıbleyi ne önünüze alın ne de arkanıza alın. 671 Ebu Eyyub'den Aleyhisselatü Vesselam helaya gittiğiniz zaman ne büyük abdest bozmada ne de küçük abdest bozmada kıble yönünüzü almayın. Onu arkanıza da almayın. 672 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem defaade çıktığında yere yaklaşmadıkta elbisesini kaldırmazdı. 673 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem mı evimizin arkasında gördüm. Ali sallallahu aleyhi ve sellem o zaman iki kerpicin üzerinde Beytül doğulmuş olduğu halde defaacet yaparken gördüm. 674 Huzeyfe'den Bir gün Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğun çöplüğüne geldi ve ayakta olduğu halde bevletti. 675 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam helaya gireceği zaman Allah'ım muhakkak ki ben Hubs ve Habais'ten sana sığınırım. 676 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz helaya gideceği zaman beraberinde abdest bozmadan sonra kendileriyle temizleneceği istinca edeceği üç taş götürsün. Çünkü bunlar ona yeter. 677 Huzeyfe'den Ali sallallahu aleyhi ve defacetten sonra temizlenmeyi kast ederek o işlerinde hayvan fışkısı olmayan üç taşla olur buyurdu. 678 Sehir bin Huneyf'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem sen Mekkelilere benim elçemsin. Bina git ve onlara de ki Aleyhissalatü Vesselam size selam söylüyor ve size ne kemikle ne de deve, koyun ve keçi gibi hayvanların tersiyle istinca etmeyin diye emrediyor. 679 Ebu Kata'da'da ve Vesselam, Hiçbir erkeklik organının sağ eliyle tutmayın, sağ eliyle istinca da etmeyin. 680 Ebu Hüreyre'den Allah'ın Resulü ve Vesselam, ben sizin için çocuğa karşı baba durumundayım. Size her şeyi öğretirim. Bu cümleden olarak Kazay-ı Hacet esnasında kıbleyi ne önünüze alın ne de arkanıza. İstinca yapacağınız zaman sağ elinizde istinca yapmayın. 681 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Kazay-ı Hacet'e gittiği zaman ben ve bir çocuk ona kısa bir mızdakla, su dolu bir su kabı götürdük. O da su ile temizlenirdi. 682 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam heladan çıkınca çocuk ona kendisiyle istinca yaptığı su dolu kabı götürürdü. 683 El Müseyyip'ten Bana halam ki o Huzeyfe'nin hanımıydı. Huzeyfe su ile istinca yapardı. 684 Ebu Hureyre'den Bir gün Aleyhisselatü Vesselam bana abdest suyu getir dedi. Sonra da bir ağaçların içine girdi. Ben ona su getirdim. O da istinca yaptı. Sonra elini toprağa sürttü Sonra elini yıkadı. 685 aynı 686 Ebu Burde'den Aleyhissalatü Vesselam heladan çıktığı zaman gufranek bağışlamanı dilerim Rabbim derdi 687 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam misvak kullanmak hakkında size çok tekrarda bulundum 688 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam misvak kullanmak hakkında size çok tekrarda bulundum dedi 689 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Ümmetimi güçlüğe düşürmek korkusu olmasaydı onlara onu yani misvak kullanmayı her namaz kılacaklarında emrederdim. 690 Ayşe annemizden Aleyhissalatu vesselam misvak kullanmak ağzın temiz ve Allah'ın razı olmasına sebeptir. 691 Buzeyfeden Aleyhissalatu vesselam teheccüd namazına kalktığı zaman dişlerini misvakla ovardı. 692 Ebu'l-Melih'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah temizliksiz hiçbir namazı haram maldan da hiçbir tasarrufu kabul etmez. 693 Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazın anahtarı ancak o bilinen şekliyle temizlik namazın içinde yapılması haram olan fiilleri haram kılan şey ancak o bilinen şekilde tekbir getirmek onları helal kılan şey ise sadece o bilinen şekliyle selam vermektir. 694 Sefine'den Aleyhisselatü Vesselam bir mut mutmüt su ile abdest alır bir sağ su ile kuşt ederdi 695 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam bir mekkuk su ile abdest alır beş mekkuk su ile kuşt ederdi 696 Afra'dan Aleyhisselatü Vesselam bizim evimize gelirdi Ben de bizim bir bir bölü üç mütlük veya bir bölü dörtlük bir ibriğimize alır. Ona su dökerdim de o üçer üçer yıkayarak abdest alırdım. 697 Abdurrahman bin Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatu başında Allah'ın ismini zikretmeyen, besmele çekmeyen için abdest yoktur buyurmuştur. 698 Numan bin Salim'den Ben İbn Amr bin Evsi dedesi Evs bin Ebu Evs'ten naklederken şöyle işittim. Ali sallatü vesselam abdest aldı ve 3 su dökerek damlattığını yani ağzından damlayacak kadar su döktüğünü gördüm. 699 Hazreti Osman bin Affan'ın azatlısı Humran bin Ebandan. Hazreti Osman abdest aldı. Şöyle ki o ağzına su verdi, burnuna su çekti, yüzünü 3 defa, ellerini 3 defa yıkadı, başını mesdetti, ayaklarını 3 defa yıkadı ve sonra Ali sallatü vesselam benim abdest aldığım gibi abdest aldı. O abdest aldıktan sonra şöyle buyurdu. Kim bu abdest alışım gibi abdest alır da sonra içinde dünyevi işlerden olan bir şey geçirmeksin. iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 700 Yahya el-Mazine'den Abdullah bin Zeyd bir tas su istedi ve bunu ellerine döküp onları üç defa yıkadı. Sonra yüzünü üç defa ellerini dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Sonra ve vesselam böyle abdest alırken gördüm dedi. 701 yine Aynı. 702 oğlu rivayet. Atabin Yesar'dan, o da i̇bn Abbas'tan. Size Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alışını bildireyim mi? Sonra abdestli azalarını birer defa yıkayarak abdest aldı. O size Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest azasını birer defa yıkayarak abdest alışını haber vereyim mi? dedi. 702 3 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında abdest ağzasını birer defa yıkayarak abdest aldı ve ağza su vermek, mazmaza ve buruna su çekmeyi istinşafı birleştirdi. Yani tek avuç su ile ağza ve buruna su verdi. 704 nolu rivayet Ebu Said'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'ın kendileriyle günahları sileceği, iyilikleri artıracağı şeyleri göstereyim mi? Sahabe evet dediler. Bunun üzerine Zorluklara rağmen abdesti tam almak, mescitlere adımı çoğaltmak ve namazdan sonra namazı beklemek. 705 yine aynı 706 abdesti tam almakla emrolunduk. 707 ne olur rivayet Halit bin Alkama'da. Hz. Ali sabah namazını kıldıktan sonra caminin avlusuna girdi ve avluda oturdu. Sonra bir hizmetçisine bana abdest suyu getir dedi. Bunun üzerine hizmetçi ona içinde su bulunan bir kapla bir getirdi. Biz de oturmuş ona bakıyorduk. Derken kaptan sağ eline su döktü ve elini üç defa yıkadı. Sonra sağ eline kaba sokup su aldı ve ağzını doldurdu. Su, suyu ağzında dolaştırıp çıkardı. Mazmaza yaptı. Burnuna su çekti. Sol eliyle burnun içini temizledi. Bunları üç defa yaptı. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ elini dirseğe kadar üç defa yıkadı sol elini dirseğe kadar 3 defa yıkadı. Sonra elini kaba soktu ve başını bir defa mest etti. Sonra sağ ayağını 3 defa, sol ayağını 3 defa yıkadı. Sonra da ve Vesselam'ın abdestine bakmak kimi sevindirirse işte bu onun abdestidir dedi. 708 aynı. 709 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim burnuna su çekerse burnunun içini sümük gibi şeylerden temizlesin. Kim de defacetten sonra taşla temizlenirse taşları teklesin. 710 Şakik bin Selemeden Ben hazret Osman'ı Osman'a abdest alırken gördüm. O abdest esnasında yüzünü yıkadıktan sonra sakalını hilalledi ve abdestin sonunda Ali sallallahu bu şekilde abdest alırken gördüm." dedi. 711 noğlu rivayet Asım bin Nakit bin Sahradan Ali sallallahu abdest aldığın zaman abdestini tam al ve parmaklarının arasını hilalle. 712 noğlu rivayet iman imanlar, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zükründen alıkoymasın.